Sevgili ve muhterem Üstad'ım, Sözlerinizin, yani risalelerinizin her biri, birer deva azimdir. Sözlerinizden pek çok feyiz alıyorum. O kadar ki, okudukça tekrar etmeyi istiyorum. Ve tekrarında duyduğum ilahi bir zevki tarif edemeyeceğim. Bugün sözlerinizden değil hepsini, bir tanesini alan insafla okursa, hakkı teslime ve münkir ise, gittiği yolu terke, Fasık ise, tövbeye mecbur olacağına katiyen ümit varım. Hüsrev Nur risalelerine çok müştak ve onların mütalasından intibaha gelen bir doktora yazılan mektuptur. Merhaba, ey kendi hastalığını teşhis edebilen bahtiyar doktor, samimi ve aziz dostum. Senin hararetli mektubunun gösterdiği intiba ruhi şayanı tebriktir. Biliniz ki, Mevcudat içinde en kıymetdar hayattır ve vazifeler içinde en kıymetdar hayata hizmettir ve hidmatı hayatiye içinde en kıymetdar hayatı faniyenin hayatı bakiyeye inkılab etmesi için sayetmektir. Şu hayatın bütün kıymeti ve ehemmiyeti ise hayatı bakiyeye çekirdek ve mebde ve menşe cihetindedir. Yoksa hayatı ebediyeyi zehirleyecek ve bozacak bir tarzda şu hayat-ı fâniyeye hasr nazar etmek, ani bir şimşeği, sermediği bir güneşe tercih etmek gibi bir divaneliktir. Hakikat nazarında herkesten ziyade hasta olan maddi ve gafil doktorlardır. Eğer eczahani-i kudsi Kur'aniyeden tiryak misal imani ilaçları alabilseler, hem kendi hastalıklarını, hem beşeriyetin yaralarını tedavi ederler. İnşallah, senin şu intibahın senin yarana bir merhem olacağı gibi seni dahi doktorların marazına bir ilaç yapar. Hem bilirsin, meyyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha nafidir. Halbuki tabiat bataklığında boğulmuş bir tabip o bir icare manizin elimyesine bir zulmet daha katar. İnşallah bu intibahın seni öyle bir medar-ı teselli ve nurlu bir tabip yapar. Bilirsin ki ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Acaba benim gibi sen dahi kafanı teftiş etsen, malumatın içinde ne kadar lüzumsuz, faydasız, ehemiyetsiz odun yığınları gibi camit şeyleri bulursun? Çünkü ben teftiş ettim, çok lüzumsuz şeyleri buldum. İşte o penni malumatı, o felsefi maarifi. Faydalı, nurlu, ruhlu yapmak çaresini aramak lazımdır. Sen dahi Cenabı Hak'tan bir intibah iste ki, senin fikrini Hakimizül Celal'in hesabına çevirsin, o odunlara bir ateş verip nurlandırsın, lüzumsuz maarifi fenniye, kıymetdar maarifi ilahiye hükmüne geçsin. Zeki dostum, kalp çok arzu ederdi, ehli fenden en var imaniyeye ve esrarı kur'aniye ihtiyak derecesinde ihtiyacını hissetmek cihetinde hulusi beye benzeyecek adamlar ileri atılsın. Hem madem sözler senin vicdanınla konuşabilirler, her bir sözü şahsımdan değil, belki Kur'an'ın dellalığından sana bir mektuptur ve eczâhâni kutsîye-i kur'aniyeden birer reçetedir farzet. Gaybûbet içinde hazırane bir müsahabe dairesini onlarla aç. Hem arzu ettiğin vakit bana mektup yaz. Ben cevap vermesem de gücenme. Çünkü eskiden beri mektupları pek az yazarım. Hatta üç senedir, kardeşimin çok mektuplarına karşı bir tek cevap yazdım. Sayit Nursi Risale-i Nur tesvidinde çok hizmeti sepkat eden temiz kalpli, ihlaslı bir hafız, müdakkik bir hoca olan Hafız Halid'in bir fıkrasıdır. Risale-i Nur'un müellifi Bediüzzaman, Nadire-i Cihan, Hadimi Kur'an Said Nursi hakkında hissiyatımdan binden birini beyan ediyorum. Üstadım kendisi Nur ismi celiline mazhardır. Bu ismi şerif kendileri hakkında bir ismi azamdır. Kendi karyesinin adı Nurs, validesinin ismi Nuriye, kadiri üstadının ismi Nureddin, nakşi üstadının ismi Seyyid Nur Mehmet Kur'an üstadlarından Hafız Nuri, hizmeti Kur'aniyede hususi imamı Zinnureyn, Fikrini ve kalbini tenvir eden ayetin nur olması ve müşkül mesailini izaha vasıta olan nur temsilatı gayet kıymettardır. Resailin mecmuna Risale-i Nur tesmiyesi, nur ismi onun hakkında ismi azam olduğunu teyit etmektedir. Risale-i Nur adlı harika tehlifatının bir kısmı, Arabi olmakla beraber Risale-i Nur edzaları şimdiye kadar 119'a bali olmuştur. Şimdi 130'a bali olmuştur. Her bir risale kendi mevzuunda harikadır. Gayet yüksek olmakla beraber onuncu söz ismiyle iştihar eden Haşre ait olan risalesi pek harikadır, camidir. Ulema'ca sırf nakli olan Haşri ve Neşri gayet kuvvetli ve katî delaile akliye ile ispat etmiştir. Onunla çokları imanını kurtarmış. Huve'llezî câale'ş-şemsa en ve'l-kamerâ nûran ayetinin sırrı ile diyebilirim ki Risale-i Nur bir kamer-i marifettir ki şems hakikat olan Kur'an-ı mucizül beyandan nurunu istifaza eylemiş ki nurul kamera e mine şems olan meşhur kaziyeyi felekiyeye masadak olmuştur. Hem diyebilirim ki üstadım Kur'an hakkında bir kamer hükmünde olup Semay-ı Risaletin şemsi olan Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan nuru istifade edip Risale-i Nur şeklinde tezahür etmiş. Üstadım başkalarında nadiren bulunan mümtaz hasletlerin zahiri tavrının pek fevkinde bir vaziyet gösteriyor. Zahir hale bakılsa ilmi hali bilmiyor gibi görünür. Birden bakarsın bir derya kesiliyor. Mezun olduğu miktarı Resul Ekrem ve selamdan istifade derecesi nispetinde söyler. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan istifadesi olmadığı vakitlerde yeni ay gibi mahviyet gösterir. Ben de nur yok, kıymet yok der. Bu hasreti de tam tevazudur. Ve men tevadaa refa'ehu Allah hadisiyle tam amil olmasıdır. İşte bu haslet icabatındandır ki bizim gibi talebelerinden bazı mesaili ilmiyede muhalefet bulunsa onların sözlerini içinde arar hak bulduğu vakit kemale tevazu ile ve lezzetle kabul ederek teslim eder. Maşallah siz benden daha iyi bildiniz. Allah razı olsun der. Hak ve hakikati nefsin gurur ve enaniyetine daima tercih eder. Hatta ben bazı meselelerde muhalefet ediyordum. Bana karşı gayet mültefitt, memnunane bir tavır alır. Eğer yanlış yapsam, güzelce damarıma dokunmayarak beni ikaz eder. Eğer güzel bir şey söylemiş isem, çok memnun olur. Üstadım bilhassa hikmeti hakikiye fenninde, yani hikmeti şeriat ve İslamiyet noktasında pek harikadır ve hikmeti beşeriyede dahi çok ileridir. Hatta o ilimde Eflatun ve İbn Sina'yı geçmiş diyebilirim. Bundan 13 sene evvel Darul hikmetil İslamiye azasından iken küçükten beri şimdiye kadar izni ilahiyle onun bir muyni ve nasırı ve muhafızı olan Kutbu Rabbani ve Kandili Nurani Abdülkadir Geylani <gülüyor> radıyallahu anh hazretlerinin Fütuhül Gayb risalesini tefeülen açtığı esnada "Enta fi darül hikmeti fa'tlub tabiban yudavi kalbek" ibaresi çıktı. O ibare onun hakkında pek manidar olarak, Eski Said'i radıyallahu anh, Yeni Said'e radıyallahu anh çevirmesine sebebiyet vermiştir. Eski Said olduğu zamanlarda, İngilizlerin dini suallerine gayet latif ve müskit bir cevap vermiştir. Ve ilmi mantıkta, i̇bn Sina'nın tehlifatını geçecek, talikat namında harika bir risalesi var. İşgali mantığı yiyeyi, kıyası istigraî cihetiyle on bine kadar ibla edip, Hiçbir alemin yetişemediği bir dereceyi ihata göstermiş. Sünuhat isminde bir risalesinde gördüm ki, Rasul Ekrem Aleyhisselatu ve Selam, manada bir medresede ona ders verdiğini görmüş. O dersi maneviye binaen, İşaratül İcaz namındaki harika tefsiri yazmış. Bana bir gün dedi ki: Her bir umumi hadisat ve netayiçileri mani olmasaydı, İşaratül İcazı Allah'ın izniyle altmış cilt yazacaktım. İnşallah Risale-i Nur, ahiren o mutasavver harika tefsirin yerini tutacak. Üstadımla 7-8 sene müsahabetim esnasında, mühim meşhudatım çoktur. Fakat, el-kadretü tedullü alel-bahr mucibince, deryaya delalet maksadıyla bu fıkra kâfi görüldü. Çünkü üstadımdan iftirak zamanı idi, acele yazdım. Üstadım, ve sahibi bil ayetinin âyetinin sırrıyla, çok defa yanlarında beni musahip bulmak hakkını ve teveccüh duasıyla yerine getireceklerine eminim. Hafız Halit